Merhaba, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ottü Ormanı'ndaki ağaçlara gece baskını düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çok sayıda iş makinesiyle ve çevik kuvvet desteğiyle 18 Ekim gecesi 23 sularında Ottü Ormanı'na giderek yol çalışmasına başladı. Üzerinde belediye önlüğü olan bir grupta zincir oluşturarak Vişnelik diye bilinen bölgeye giriş çıkışları engelledi. Ağaçların kesileceği haberinin yayılması üzerine çok sayıda öğrenci ve mahalleli bölgeye girmek istedi ancak burada belediye görevlisi olduklarını iddia eden ve bölgenin girişinde zincir oluşturan kişiler tarafından engellendi. Bu esnada Tomalar ve Çevik Kuvvet ekipleri de bölgeye geldi. Bunun üzerine vatandaşlar olası bir ağaç kesimini engellemek için Ottu istikametinden Vişnelik bölgesine ilerledi. Polis burada müdahalede bulundu. A4 kapısına doğru geri çekilenlere polis gaz bombalarıyla müdahale etti. Ağaç kesimine tepki gösteren iki akademisyenin de polis tarafından plastik mermiyle yaralandığı öğrenildi. Radikal gazetesinin haberine göre Otte Ormanı'na giren ekipler ağaçları dozerler ve kepçelerle devirdi. Basının olay yerine girmesine izin verilmezken içeri alınan ve belediyeye ait olduğu belirtilen bir kameranın taşınmaya uygun bir şekilde yerinden sökülmüş birkaç ağacı özel olarak çekmesi dikkat çekti. Anadolu bulvarının devamı olarak yapılmak istenen yol nedeniyle 2400 ağaç kesilecek, 600 ağaç da başka yerlere nakledilecekti. 1980'li yıllarda planlanan, 1990 yılında imar planında yer alan yolun inşa amacı, Austin ve İvedik organize sanayi bölgelerini Dikmen Vadisi ve MAMA'a bağlamaktı. Ancak aradan geçen zamanda bu amacın gerçekleşme olasılığı ortadan kalktı. Bölge ODTÜ tarafından aşındırılmamasına rağmen doğal yollardan orman haline geldi ve sit alanı statüsü kazandı. ODTÜ direktörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Otto'den geçecek yol projesine gece yarısı baskın yaparak başlamasını yasa dışı niyetli dedi. Ifadeleri şöyle: Bu tamamen yasa dışı bir tasarruftur. Otto aralısına izinsiz olarak girildi. Konu ile ilgili yasal başvurumuzu yapacağız. Ayrıca Acar zaten bu yol projesine Otto izin vermiştik. Gece yarısı baskınının iyi niyetli bir yaklaşım olarak bulmuyoruz ve tasvip etmiyoruz. Gecenin karanlığında yapılan bir çalışmada hangi ağacın nakledilip edilmeyeceğini belirlemek mümkün değildir nakledilebileceği tespit edilen 600'e aşkın ağaç bu kadar kısa sürede taşınamaz diyerek tepkisini dile getirdi. Greenpeace Akdeniz'de yaptığı açıklamada odun ormanındaki yıkımı çevre hakkı ihlalinin geldiği son nokta diye nitelendirdi. Yıkımın hukuksuz ve kabul edilemez olduğunu ifade eden Greenpeace, "Doğa koruma konularında halkın ve ilgili kurumların katılımının güvence altına alınmasını talep ediyoruz." dedi. Greenpeace Akdeniz'in açıklamasında odt direktörlüğünün ve halkın 30 günlük itiraz hakkını kullanmasının Fırsat verilmediğine dikkat çekilerek gece saatlerinde yapılan bu operasyon demokratik karar alma süreçlerinin işletilmesine ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Hukuksuz orman yıkımını durdurmak isteyen otdülü öğrenciler ve öğretim görevlileri ise Çevik Kuvvet'in gazlı müdahalesinin yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin işçi üniformasını giymiş kişiler tarafından sopalar ve taşlarla saldırısına uğramıştır. Yönetim ve halkın bu şekilde karşı karşıya gelmesi, halkın çevresel kararlara katılım hakkının zor kullanılarak elinden alınması demektir. Bu da antidemokratik bir uygulamadır, kabul edilemez denildi. Öte yandan Greenpeace 28 eylemcisi ve iki serbest gazetecinin uğradığı adaletsizliğin 30. gününde dünya çapında eylemler düzenledi. 18 Ekim 2013 günü, Arctic Sunrise'ın 30 mürattebatının bir an evvel serbest bırakılması için 36 ülkenin 100 şehrinde 10 bin kişi harekete geçti. Korsanlık gerekçesiyle soruşturması devam eden Greenpeace eylemcisi Gizem Akan'ın yaşadığı Heybeliada'da bir araya gelen Greenpeace gönüllerine katılan annesi Tülay Akan dedi ki bugün kızım Gizem'in ve 29 arkadaşının Rusya'da tutuklu yargılandığı 30. günü. Bir aydır gizemi özlüyor. Ondan gelecek haberleri bekliyoruz. Telefon başındayız, internet başındayız. Petrol şirketi Gazprom'a karşı barışçıl protesto yaparak tutuklanan barışçıl Greenpeace eylemcilerinin en yakın zamanda serbest bırakılmasını istiyoruz. Onlara ait olduğu yer Rusya'daki hapishane değil. Dünyanın dört bir yanında binlerce insan aynı çağrı yapıyor ve biz de onlara katılıyoruz. Barışçıl eylem suç değildir. Kuzey Kutbu'nun 30'lusunu serbest bırakın dedi. Eylemciler Everest dağının eteklerinde, Bangkok'ta Wat Pro Koay Tapınağında, Berlin'de Rusya Erçiliklerinin önünde, Bangalore'da Özgürlük Parkında protesto için buluştu. Meksika'da da Mahatma Gandhi Anıtı ve Hollanda'da da Groningen şehir meydanında Greenpeace üyelerinin 30 gündür tutuklu yargılanmalarını protesto etmek için dev parmaklıklar yerleştirildi. Tutuklu Greenpeace aktivistlerine destek olmak için greenpeaceorg taxim Activists adresini ziyaret edebilirsiniz. Adaletli, demokratik, yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle. Esen kalın.